...ne niyetle geldi... ...ne gördü... ...ne güzel bir sonla hayatını tamamladı. Allah'ım... ...sen merhametliler merhametlisin. Bizlerin sonunu da... ...imanla tamamlayanlardan eyle. İslamiyet... öncekiler istiler süpürür, atar. Anasından doğmuş gibi olur. İman eden tertemiz olur. Kur'an-ı Kerim'de...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 İnsanın gerçek güzelliği, iman güzelliğidir. Kimde iman çok kuvvetliyse, o hepsinden güzel.